Sıra sende Evet Peki, peki. Bir günlüğüne her şeyi yapabilsem şunları isterdim. Ha? Dünya barışı, açlığın son bulması, yağmur ormanları için iyi şeyler. Ve daha büyük memeler. Evet, benim söyleyeceğimi söyledim. <gülüyor> Chandler, peki sen? A, bir günlüğüne her şeyi yapabilecek olsam bu gücümü sonsuz yapardım. <gülüyor> Bakın, mutlaka böyle bir erkek çıkıyor. Bir dileğim olsaydı üç dilek daha isterdim. <gülüyor> Nasıl? Hoş Joey. Hey Joey her şey yapabilsen ne yapardın? Herhalde intihar ederdim. <gülüyor> Anlayamadım. Hey küçük Joey ölürse yaşamam için bir sebep kalmaz. <gülüyor> Joey e, Kadir dedik. Öyle misin? Rose çok üzüldüm. bunu. Ben insanların arasında uyuyamam ki. <gülüyor> Şuna baksana. Ne kadar da huzurlu. Evet. Hmm. Aa, ne? Aa! Ne? <gülüyor> ne? Merhaba. Bir şey yok. Az ha. önce için geçti sadece. Aa, neyin var senin? E, dün gece hiç uyuyamadım. Neden? Anneannemin yeni sevgilisinden dolayı. <gülüyor> İkisi de yatakta kendilerine pek güvenemiyor. Yani ve sağırlar. Sürekli birbirlerine iyi vakit geçirdiklerini göstermeye çalışıyorlar. Ne kadar ses çıkardıklarını tahmin edemezsiniz. Yani istersen gece bizim evde kalabilirsin. Sağ ol. 95, 96, 97. Bak ben dedim bizim evden burası 100 adımdan az işte. Senin haddinden fazla boş vaktin var. Merhaba. Hey, doğum günü çocuğu buradaymış. <gülüyor> Ross şuna bak. Hokey biletleri Rangers ve Penguins bu akşam gardında seni götürüyoruz. İnce yılları yıllara Seni seviyoruz adamım. <gülüyor> Çok garip çünkü doğum günüm yedi ay önceydi. Ee? Ee siz şu bence fazla biletiniz vardı ve kimin kız getireceğine karar veremediniz. Öyle mi Bay Bardağ'ın boş yarısını gören? Ha olamaz. Bugün ayın yirmisi mi? Yirmi Hekim mi? Aa, umarım hatırlamaz diyordum. Oo. 20'sinde ne var ki? Cadılar Bayramı'na 11 gün kaldı. Tüm kostümler satıldı mı? <gülüyor> Bugün Carol'la fiziksel ilişkimizi mükemmelleştirmemizin yıl dönümü oluyor. Seksi yani. <gülüyor> ben en iyisi maç'a gelmeyeyim. Eve gidip eski karımı ve lezbiyen sevgilisini düşüneyim. Boş versene hockey, hepimiz öyle yapalım. Yapma, Ross. sen ben Joey, hep beraber hockey maçı. Ne diyorsun koca adam ha ha? ha? Ne yapıyorsun sen? Ee, bir bilsen. Hadi ama Rose. Tamam, tamam, belki biraz kafam dağılır. Büyük baş parmaklardan alacak mısınız? Tabii ki. Aha. Bakın bakın bakın ilk maç çekim <Gülüyor> <Gülüyor> baş çekimi aldığım günü hatırlıyorum. Madenlerden biri çökmüştü. Sekiz kişi ölmüştü. <gülüyor> Sen madende mi çalıştın? Dondurmacıda çalıştım. Niye? <gülüyor> Aa, çok heyecanlıyım. Bunu ben kazandım. Masaları sildim, süt ısıttım ve kesinlikle buna değmezmiş. <gülüyor> Sosyal sigortada kim? Niye bütün paramı alıyor? Nasıl yani? Çender şuna bir baksana. Aa o kadar kötü değil. Ha ilk işin için iyisin bence. Hı. Bununla çok rahat geçinebilirsin. Aa doğru. Evet. Ya bu arada bugünkü serisi de çok, çok harika. muhteşem. Harika. Evet, evet Al bakalım. Hey, güzel, harika. Okey, Okey. Okay. Okay. Rachel, ah, ah inanmıyorum. İnan bana, ah. vahşi krallıkta böyle yapan kuşlar görmüştüm. Ha burada ne işiniz var kızlar? Şehirde alışveriş yapıyorduk. Annen burada çalıştığını söyledi. ve doğruymuş. Ah. <gülüyor> Şu önlükle haline bak. Tiyatro oyununda gibisin. <gülüyor> ah, şuna bak karnın ne kadar da büyümüş. Buna ben inanamıyorum. Biliyorum biliyorum. Dubleks oldu. Eee <gülüyor> sende ne var ne yok? Pekala. Babam şirketine kimi ortak alıyor bil. <gülüyor> Aa! Madem konumu hücdelerden açıldı. Ah <gülüyor> Fulut dişe pas veriyor. Lid ceza sahasındaki Messier'i görüyor ve pası veriyor. Oh. Messier kadın ayakkabılarına bakmak için durdu. Kısa bir ara veriyoruz. İlk şey yaptığımız gece Carol aynen böyle bir çizime giyiyordu biliyor musun? Aynen böyle. Hatta o çizimi çıkarmadı. Çünkü biz... De... Affediyorsun pardon. Yani anlamıyorum işte. Ah... Oh, ee... Ne oldu? Şeftali çekirdeği. Evet tavşancık. Şeftali çekirdeği. O gece biz de... Şeftali yediniz. Aslında nektarindi ama temel olarak... Şeftali de olabilirdi. Sonra da... ...üzerimizi giyindik ve ben... ...onu götürdüm. Otobüs durağına. Hah, i̇yiyim ben. Hey şu kadının poposu... ...Karal'ınkine benziyor. Ne? Bir şeyler buluruz sanıyordum. Hadi kızlar ne var ne yok anlatın bana hadi. En büyük haber hala senin Beri'yi düğünde terk etmen. Ah. Tamam biraz gerçeklerden konuşalım artık. Tamam. Eve ne zaman dönüyorsun? Ne? Eve dönmüyorum. <gülüyor> Yapma. Biz bizeyiz. Dönmüyorum. Artık böyle yaşıyorum. Bir iş buldum. Garsonluk mu? <gülüyor> tamam ama sadece garsonluk yapmıyorum. Yani ben ben, ben spesiyaller tahtasına spesiyelleri yazıyorum veya <gülüyor> ve ben vazolardaki solmuş çiçekleri çıkarıyorum. Aa, aa bazen artel kurabiyeleri çikolata damlatmama izin veriyor. Annen bize çikolata damlalarından bahsetmemişti. <gülüyor> Merhaba, Rach. Arkadaşlarımla nasıl geçti? <gülüyor> Neyse. Biraz Tiki Dead Punch ister misin? Nedir o? Evet. Bunun içinde rom ve... Olur. Phoebe <gülüyor> burada kalacağına göre kız kıza bir parti yapalım dedik. Adi dergiler var. Kurabiye hamuru var. Tevester var. Yani her şey. Of. <gülüyor> oh. Aa, ben de ameliyat getirdim. Aa, ama cımbızları kaybettim. Yani ameliyat yapamayız. Ama adamı hazırlayabiliriz. Rach, seni bankadan arıyorlar. Aa, olamaz. Ne istediklerini sor. Ee, konu neyle alakalıydı acaba? Öğrenebilir miyim? Evet, bir saniye. Aa, hesabında anormal hareketler varmış tatlım. Ama haftalardır kartımı kullanmadım. Anormal hareket de bu zaten. İyi misin diye kontrol ediyorlar. Beni merak ediyorlar demek. Peki merak ediyorlar demek. Tamam bakalım. Sosyal sigortacılar bugün bütün paramı aldı. <gülüyor> e, tanıdığım herkes evleniyor ya da terfi ediyor veya hamile kalıyor. Bana da kahve kalıyor. Hem de benim için bile değil. Yani iyi gibi görünüyorsam onlara iyi olduğumu söyleyebilirsin tamam mı? A, e, şey Rachel ne yazık ki dışarı çıkmış. <gülüyor> Daha sonra arayabilir misiniz? Pekala. Hadi bakalım. Ah, twister oynayalım. Affedersiniz. Afedersiniz. Affedersiniz. Pardon, pardon. Affedersiniz. Ne? Carol'la geçirdiğin o gece buz mu vardı? Plastik koltuklar, 4000 azgın Pittsburgh taraftarı... Hayır, ben aslında beraber oturmuyoruz galiba diyecektim ama şimdi sen söyleyince o gece gerçekten buz vardı. Evet doğru. İlk kez don olmuştu. Hadi oturun, otur, otur. Otur hadi, otur. Kendini iyi hissetmen lazım. Harika bir bağımsızlık olayı yaşıyorsun Monica. Bu kadar harika olan ne? Bak ben yani her şeyden vazgeçtim. Ne için peki? Tıpkı Jack gibisin. Alt kattaki Jack mı? Hayır, Jack ve fasulye sunuyor. Ha, öbür Jack. Evet, aynen. O da bir şeyden vazgeçmişti, sonra sihirli fasulyeleri buldu. Sonra uyanınca devasa bir bitki görür. Camının önünde, olasılıklarla doludur falan. E, o da bir köyde yaşıyordu, sen de köyde yaşıyordun. Tamam ama Jack, Fips Jack bir inekten vazgeçti. Bense bir ortodontistten. Tamam biliyorum. Biliyorum onu sevmiyordum ama... Aa bak Jack ineği seviyordu. <gülüyor> ama bak bu bir plandı. Her şey açıktı yani. Her şey kararlaştırılmıştı. Ama şimdi her şey sanki... Bulanık mı? <gülüyor> evet. Aha. Tatlım yalnız sen değilsin ki çoğu zaman biz de yolumuzu kaybederiz. Ama bir an gelir her şey birden birdenbire yerine oturur ve... na bulanık olur. <gülüyor> Öyle bir kelime vardı sanki. <gülüyor> Ya ama Monica, ee... ya her şey yerine oturmazsa? Ee, Phipps? Ee, o zaman sen... Ee, bu soruyu beğenmedin. Tamam, bakın. Bakın, ya sihirli fasulyelerimiz olmazsa? Ya sadece fasulyelerimiz... Olursa? <gülüyor> yakala! Yakala onu, yakala! Şimdi gülmüyorsun bakıyorum da dostum. Bak dostum ihtiyacın olan birbirini sopayla vuran oh, oh. dizsiz adamlar. Pas versene, pas ver. Adam Şut çek, şut çek, şut çek, şut çek, Hadi çek. Hayır. Oo, olamaz. Oh. Hey bakın televizyonun oh. çıktı. Ah. Oh. Hey ben, ben, de, ben, hey, de. Hey, ben de, ben de, ben de, ben de. Merhaba. Oh. Dersiniz. Bu gofretten tamamen tatmin olmadıysanız bu numarayı arayın diyor. Ben tamamen tatmin olmadım. Bakın acil bir durum var. Biliyorsunuz yoksa zor durum servisinde olurduk. <gülüyor> Bir saniye. Şuraya oturup şunları doldurun. Bakın hanımefendi, ben sorun çıkarmak istemiyorum ama şu anda çok acı çekiyorum. Tamam mı? Çünkü yüzüm göçtü. Sıranı beklemek zorundasın. Peki ne zaman gelir acaba? Her an gelebilir. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> hey, şey... <gülüyor> Çok özür dilerim kızlar. Moralinizi bozmak istemezdim. Hayır doğru söyledin. Benim bir planım yok. Pisaacı. Çok şükür. Yemek. Febi. Hı. Ne? Senin planın var mı? Ben de PL bile yok. Merhaba. E, mantar, yeşil biber, soğan. Ah. Hayır, hayır, hayır. Biz öyle bir sipariş vermedik. Biz yağsız çıtır ekstra peynirli istedik. <gülüyor> <gülüyor> oh. Bir dakika, siz G-Stefanapolis değil hayır. misiniz? Hayır. Babam beni öldürecek. Bir dakika. Sen C. stefanapolis mı dedin? Evet, sokağın karşısına gidecekti. Sizinkini ona verdim herhalde. O salak kafa, salak kafa. <gülüyor> Dur, tuhaf bir şekilde zekice bakışları olan ufak tefek Akdenizli bir adam mı? Evet, öyle biri galiba. Muhteşem bir lacivert takım mı giyiyordu? Ve ve, ve bir de kravat. Ne, hayır, sadece havlu vardı. Olamaz, olmaz, olamaz. olmaz. Olamaz. Bunu geri götüreyim mi yani? Şaşırdın mı sen? Onun pizzası bizde, inanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah. Al. Sağ Sa. Ah fips. ...George Snufflepogus kim? Ee, büyük kuşun arkadaşı. <gülüyor> Pizza görüyorum. Ah görmek istiyorum. Bakayım, bakayım. Alo, Hadi. kimi gözetliyoruz? Beyaz Saray danışmanı var ya. Clinton'ın kampanyasındaki adam. Saçları süper, seksi gülümseme ve süper bir popo. Aa, o ufak tefek adam mı? Bayılıyorum ona. <gülüyor> Aa, durun durun. Bir kadın var. Lütfen annesi olduğunu söyle. Kesinlikle annesi değil. Aa hayır. Kadın evin içinde yürüyor. Yürüyor, yürüyor. Pizzayı almaya gidiyor. Hey o senin değil, haltak! <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Bakın bir saatten fazladır buradayız. Arkadaşımdan daha iyi olan bir sürü insan girdi. Parmak olayı olan adam kiminle yatıyor? <gülüyor> ah, hadi ama Dora kızma bana. Biliyorum ikimiz de istemediğimiz... ...bazı şeyler söyledik. Ama bu birbirimizi sevmediğimizi göstermez. Ben onu kaybetmişim gibi hissediyorum. <gülüyor> Işıklar hala kapalı mı? Evet. Aa, belki de onlar uyuyorlardır. <gülüyor> Aa, yok artık. Seks yapıyorlar. Sus, susana, susana sen. sen. <gülüyor> <gülüyor> e, sizce George nasıl biridir? Bence utangaç. Öyle Hı. mi? Evet öyle. Bence önce konuşturacaksın. Sonra üniversiteli bir hayvana dönüşür. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Açık pencereden içeri giren Ay ışığını Yüzünde inanılmaz bir parıltı Vardı Evet ay parıltı Büyülü duygular bunları anlatmıştım Buraya birkaç ağrı kesici alabilir miyim lütfen Doğru söylüyor yeter artık Bugün niye bu kadar önemli ki Onunla ilk kez yatmışsın ne olmuş Ondan sonra yedi yıl daha yattınız Öyle değil mi Bakın bu durum biraz daha karmaşık. Ne peki? Ne? Neymiş? Seni terk etmesi mi? Kadınlardan hoşlanması mı? Kadınlardan hoşlanan başka bir kadın için terk biraz etmesi mi? Biraz daha lütfen. 12. katta komadaki adam seni tam duyamamıştır. <gülüyor> o zaman ne? Carol'la ilk birlikte oluşum. Yani hayatını öküyorsun. Ne? Benim ilk... Seferimdi. Carol'la mı? Oh. Yani hayatım boyunca sadece bir kadınla. Oh. Oh dostum. Hokey büyük hataydı. <gülüyor> Bu gece yapabileceğimiz bir sürü başka şey vardı. <gülüyor> tamam. Tamam. Bir tane buldum. Şey hani sebzeli... Pate yapmıştım. Sen de çok beğenmiştin. Hatırladın mı onu? <gülüyor> Tabii kalcı yerine sebze denirse. <gülüyor> aa, aa, aa. <gülüyor> tamam. Peki, peki. Artık Jason ile yattığım için kötü hissetmiyorum. Ne? Jason'la mı yattın? Siz zaten ayrılmıştınız. Ne kadar olmuştu? Birkaç saat. Aa, aa. Bravo sana. <gülüyor> durun durun ben de bir tane buldum. <gülüyor> Her neyse, Tommy Rollers'ın dolabına koyduğu sevgililer günü hediyesi aslında bendendi. Ne dedi? Aa, günaydın kızım. Sanki o sana gönderir miydi ki? Ah. O çok iri bir kızdı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Pekala. Pekala. <gülüyor> Hiç deyse eri kızlar 7. sınıfta altlarına işemezler. <gülüyor> Gülüyordum. Beni güldürmüştün. Senin ne mı? Şurada işte Nerede? Orada bütün gece baktığımız yerde. <gülüyor> Aa, Aa çok hoş Aa, adam. At düşür o havluyu bebeğe. Evet, düşürsün. At düşür. At evet, havluyu düşür. Havlu. Vallahi. <gülüyor> Vay be. Sadece bir kadınla seks yaptığına inanabiliyor musun? Bence güzel bir şey. Yani tatlı, romantik. Cidden mi? Dalga mı geçiyorsun? Adam manyak. Yargılıyorum. Merhaba, Merhaba dostum. dostum. Merhaba. Merhaba. Ha? Ha. Aa. <gülüyor> Çok çekici olmasın. <gülüyor> Aa, kuzuların sessizliğinde harikaydınız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kabul et. Her şey bir yana. Bu gece eğlendin değil mi? Eğlenmek mi? Eğlence neredeydi? Tam olarak hangi bölüm eğlenceliydi? Pakım nerede? O, çocuk aldı. Çocuk mu? Şey affedersiniz ama o benim pakım. Ben buldum. Kim bulursa onundur. Kaybeden enayidir. Yapman gerekiyor. Aa öyle mi? Ben lastim sen tutkal falan yapamıyorum ki. <gülüyor> Baksana, pakımın geri ver Lütfen. Evet vereceksin hayır. Hadi ver şunu, hayır. Ver şunu hayır. bana Hayır. Ver hayır. Bakıma. Hayır. Ver, hayır. Dedim. Hayır. Versin hayır. Hayır. Hayır. Evet Monika sağ ayak kırmızıya. <Gülüyor> Monopoly de oynayabilirdik ama hayır. <Gülüyor> sağ. Ol. Evet Peps sağ el maviye. Güzel. Alo. Ee, Rachel kredi kartçılar arıyor. Aa, tamam. Yerime geçer misin? Tamam. Evet, ben Rachel. Hayır. Alo. Aa evet, biliyorum. Son zamanlarda pek kullanmıyorum. Ah teşekkür ederim ama ben iyiyim. Gerçekten. Yeşil yeşile koy. Yeşile koy. Olamaz. Sihirli fasulyelerim var. <gülüyor> hayır neyse boş verin. Sola sola. <Gülüyor> ah. ben